Günaydın. Günaydın, merhaba. Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Ee, ben dün defterime notlar alırken fark ettim ki biz bir yılı bitirmişiz. Aa, evet, tam bir yıl oldu. Evet, yani <gülüyor> 52 hafta sona ermiş. Yeni bir yıla başladık kendi programımızda. O yüzden hoşuma gitti bunu evet. paylaşmak istedim. Bir Dolap Kitabı'nın birinci yılı kutlu olsun. Evet. Yani radyo programının birinci yılı. Evet. <gülüyor> tamam, şimdi hemen bir duyurumuz. Ee, var onu söyleyeyim bugün e, saat 12 ile 18 arasında Kadıköy Değirmeni mahallesinde Taşlıbayır sokakta sokağını yaşa etkinliği var ee, bu etkinlikte işte gün boyunca mesela kermes var sokak oyunları var müzik var çeşitli atölyeler var çocuklar için de işte büyükler için de bir sürü etkinlik var ee, sok e, bu şey gel sokak bizim derneği tarafından hı hı. desteklenen bir etkinlik herkesi sokağa davet ediyoruz biz de yayından sonra oraya gideceğiz bekleriz bir, bir duyuru da ben yapayım biz 23 insanda bir etkinliğe katıldık BDK haftasının dergisinde de bu hafta yazdık akut derneği Akut Çocuk Akademisi diye bir şey başlattı. Akut'un değerlerini çocuklara öğretebilmek üzere tasarlanmış çeşitli etkinlikler, tanıtım lansmanda o tip etkinlikler yapıldı. Ve bundan sonra da benzer çalışmalarla devam edecekler. Evet Akut Çocuk Akademisi açıldı. Evet. Ee, başlayalım istersen duyurularımızdan tamam. sonra. Sen başlıyorsun değil mi? Hemen başlayayım. Şimdi benim için e, yani çeşitli işte durumlar var işte birinci yıl vesaire ama şimdi biraz böyle heyecanlıyım çünkü e, bir öğretmenimin yazdığı kitap hakkında konuşacağım. O yüzden böyle biraz tedirginim. E... Düzgün konuş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çocuklarla Felsefe e, kitabımızın adı Nuran Direk yazarı. Benim de öğretmenim kendisi. E, pan Yayıncılık tarafından kitap. E, bu yılın başında yayınlandı. E, kitabın işte içindeki resimleri de Fatih Aksular yapmış. E, kitap çocuklarla felsefenin çeşitli alanlarına bakıyor. E, daha önce de aslında bu konuda birçok kitaba yer verdik biz, e, hem işte bu radyo programında hem web sitesinde e, işte. E, çıtır, çıtır çıtır felsefe, felsefe gün var, işi, işte Güneş'in filozof çocuk vardı, e, Tudem. Tudem yayınlarının Metis'in yayınladığı e, çocuklar için felsefe dizisi Hı -hı. vardı, filozofları teker teker tanıtan vesaire. Şimdi onların hepsi yabancı kaynaklardı. Ee, bu sefer bir yerli kaynak var evet. elimizde. Bunu önemsiyorum. Çünkü burada yani kitabın içinde kullanılan e, malzemeler açısından durum bir kere farklılaşıyor anında. Çünkü hem e, işte Keloğlan olanla Nasreddin Hoca ile karşılaşıyoruz. Hem işte e, Oktay Akbal'dan e, bir okuma parçası var. İşte Peride Celal var. İşte İvan'la Kuçuradi, Nazım Hikmet gibi. Antik ee, çağdan da. Erop. Tabii şimdi onlar zaten hani ayrıca bir de yani işte bu çağdaş diyelim uh -huh. kişilere buradan kişilere rast diyebiliyoruz kitapta. Bunun yanında tabii ki işte Büyük Düşünürler olarak adı geçen bütün işte antik Yunan'dan gelen isimler işte Fransız Aydınlanmasa'nın isimleri vesaire bunlarla da ayrıca karşılaşıyoruz. Ama onlarla zaten bütün kitaplarla karşılaştığımız için önemli olan nokta burada... Uh -huh. e, asıl buradan gelen isimler bence okuma parçalarında yer alan ee, o yüzden kitabı bir kere bu anlamda çok e, önemsediğim söylemem lazım şimdi kitapta e, değinilen konulara hemen konu başlıklarına bir e, bakmak istiyorum içindekiler bölümünden hemen sayacağım mesela gerek e, akıl ve düşünme ilk konu işte gerekçeli düşünme ve akıl yürütme eleştirel düşünme bilgi ve inanç felsefe ve filozoflar doğruluk ve gerçeklik diye e, işte güzel ve çirkinle Bitiyor. Son hı hı. konumuz güzel ve çirkin. Ee, kitabın yöntemi de keyifli. Okuma parçaları var. Sorularla başlıyor kitap. İşte minik şeyler, çizimler var. Ee, sorular var. O çizimlere dair sorular. Önce görsel okuma diye bir bölüm bu. Hı hı. Ee, sorular soruyor. İşte ne bileyim burada oturmuş. yani Şu düşünen adam vardı ya. Işte, hı hı. O düşünen adam var. Yanında da bir tane beyin e, çizimi var. İşte, Sence bu adam ne yapıyor? Bu resme nasıl bir at koyarsın? Bu adamın beyninde neler oluyor gibi Sorularla başlıyor. Akıl ve düşünme çünkü burada konumuz. Ee, sonra bu konuyla ilgili konuya girmeden önce e, okuyucunun neler merak ettiğini soruyor. Ve böyle not alınabilecek bölümler hazırlanmış Hı -hı. kitapta. Merak ettiklerini buraya yazar mısın diye bir ricada bulunuyor e, yazar bizden. Hocam yani Nurhan Direk. <gülüyor> Ondan sonra e, işte konuyu... Artık okuyalım tartışalım diye okuma parçalarıyla e, konuya giriyoruz. E, çeşitli okuma parçaları var. İşte La Fontaine'den mesela çok var hı hı. E, okuma parçalarında. E, La Fontaine'in işte hemen bu ilk bölümde de tilkiyle heykeli e, anlatıyor. İşte e, onun ardından hemen e, sorulara geçiyor. Bu öykü sana ne düşündürdü diye soruyor. İşte e, konuyu açacak, konuya farklı açılardan bakacak sorularla okuma parçasını hı hı. ele alıyor. Böylece aslında bir düşünme pratiği evet. yani e, kitabın kazandırmış Kitabın ilk bölümleri oluyor. akıl ve akıl yürütmeyle başlıyor ve zaten başlar başlamaz kitabın sonuna kadar bir akıl yürütme i̇şte evet, aslında, eylemini devam ettiriyorsun değil mi kitabın, okurken? E, evet keyifli yanı bu. Kitap Sor, yani verdiği okuma parçaları tabii ki özellikle bu konular için seçilmiş hı hı. okuma parçaları. Sonradan sorduğu sorularla da bu okuma parçalarını ele alacak tekniği aslında uygulatıyor. Hı hı. Ama bize demiyor ki ben sana bak şimdi böyle bir teknik falan öyle bir şey yok sorularını soruyor. Ee, yanıtlarda da doğru yanlış diye bir durum yok. Yani sadece soru soruluyor. Hı hı. Ee, bu soru evet ya da hayır diye yanıt verebileceğin bir soru değil. Şu tarihte olmuştur, şu kişi yapmıştır gibi ezber bilgilerle... Yürüyecek bir e, cevaplanabilecek sorular hı hı. değil. Ne düşünüyorsan onu söylemen gerekiyor. Herkese göre değişen evet, yani bu çok soruları, güzel bir yöntem bu. Evet bu soruları yanıtlayarak e, okuma parçasını ele alıyorsun. Dolayısıyla aslında verilmek istenen bu felsefeyle ilgili konunun ne olduğuna genişçe bakmış oluyorsun. İşte o kavramlar e, doğal olarak e, işin içine girmiş oluyor. Hı hı. E, şimdi benim çok hoşuma giden e, kısımları oldu. Örneğin burada bir Bölüm e, bir e, sorular var daha doğrusu burada e, onlar şey e, hemen an, e, onlardan bahsetmek istiyorum Yine ilk bölümden işte zincire vurulmuş Prometheus diye bir bölüm e, Prometheus'in hikayesini anlatıyor işte Zeus hem e, artık işte bir tahta ele geçirmiş e, diğer güçleri de diğer tanrılara dağıtmış Olimpos'ta e, ama şurada çok önemli bir cümle var Zeus hem akıl gücünü hem de kaba gücü elinde bulundurur diye bir cümle var yani böyle hani iyi bir yerden gidiyor o cümle ee, ona karşı baş kaldıran tek ölümsüz Prometheus'tur diyor hı hı. Prometheus işte vahşi doğada bırakılmış insanlara e, acıdığı için e, Zeus'a rağmen Zeus'a karşı gelerek ateşi onlara veriyor Zeus da tabi deleniyor onun hani zaten bir otorite problemi olduğu baştan hı hı. belli ondan sonra ve e, işte Prometheus'u çok ağır bir şekilde cezalandırıyor. E, ve Prometheus da bütün bu cezaya katlanıyor. Ama Prometheus'un zaten baştan özellikleri söyleniyor bize. Adı önceden gören anlamına geliyor Prometheus'un. Ve ee, kahin. Hı hı. E, Oli, Prometheus Zeus'un bir gün tahttan düşeceğini de biliyor. Hı hı. Dolayısıyla yapacağını yapıyor. Başına gelene de katlanıyor. Kendi eyleminin aslında sonuçları olarak da görüyor bunu belki. E, bu, bu duruma katlanıyor e, fakat e, kehaneti gerçekleşince de tabi Zeus meus kalmıyor ortalıkta e, Prometheus da kurtuluyor şimdi burada bir takım sorular var hı hı. E, bu okuma parçası bittikten sonra benim bu kabaca özetlediğim okuma parçası bittikten sonra sorular var diyor ki mesela e, her istediğini yapana öz, e, yapan özgür müdür diye bir soru var her istediğimi yapabiliyorum bu mudur özgürlük zincire vurulmuş Prometheus köle sayılabilir mi? Çok güzel bir başka Hı -hı. soru yani bu okuma parçası bağlamında bakarsak bir kişi tutukladığı düşmanın kölesi olabilir mi? En çarpıcı soru da benim için bu. Hı -hı. Tutukladığı kişinin düşman, şeyi, düşmanın kölesi olabilir mi? Bir de çok güncel geldi birdenbire bana bu. Aslında okur okumaz hani biraz da o yüzden heyecanlandım. Çok güncel bir durumdan Hı -hı. bahseden bir okuma parçası olduğu için de hemen böyle yer vermek istedim. Kitabın içinde yine çok... İşte keyifli e, bölümler var. İşte e, çizimlerden bir tane örnek vereyim. E, doğruluk ve gerçeklik bölümünde bu kavramların e, işte çalışıldığı bölümde bir karikatür var. E, Pinokyo anlatılıyor. Pinokyo'nun öyküsü anlatılıyor. Karikatürde gördüğümüz şey ise şu. Pinokyo e, bir e, masanın önünde oturuyor. Bir ofis sandalyesinin üstünde yine tahtadan kendisi hı hı. Ee, önündeki masanın üstünde de bir tane bilgisayar var işte klavye ekran filan duruyor fakat e, Pinokyo artık ne yalan söylediyse burnu uzamış ve ekranı delip geçmiş yani o kadar hani şu duru, şey durum var ya sanal dünyada hepimiz istediğimiz kişi oluyoruz sonra hı hı. gerçek dünyada aslında kimsek oyuz ve hani belki de sanal dünyada görüştüğümüz bir sürü insanla aslında karşılaşmak istemiyoruz hı. maazallah diye düşünerek filan yani bu Nuh düşündürdü bana ve çok hoşuma gitti bu karikatür. O yüzden bunu da e, anmadan geçmek istemedim. Tabi bu e, yine imparatorun yeni giysileri Aa, çok e, değişmez. Masam. O orada var. E, burada yine bir e, hoşuma giden bir okuma parçası var. Biraz daha e, ileriki bölümlerde insan ilişkileriyle ilgili bir bölümde. Evet. Diyor ki bu bölümde de uygarlık ne kadar gelişirse daha doğrusu bir okuma parçası Thomas Payne'den alınmış bir okuma parçası. Uygarlık ne kadar gelişirse hükümete olan gereksinim o kadar azalır. Çünkü uygarlık geliştiği oranda toplum daha fazla kendi işlerini düzenler ve kendi kendisini idare eder. E, bu da hani çok anlamlı e, çok keyifli bir de e, bunun peşinden tabii işte yazara göre uygarlık gelişkin olursa hükümete gerek azalır. Neden hani bu? Soru tekrar hı hı. soruluyor vesaire ve bu e, çok güzel yerlere gidebilecek evet. e, tartışmalar açacak bir e, okuma parçası diye düşünüyorum sorularıyla beraber. E, özgürlük konusunda yine e, yani birçok konuda ilgimi çeken birçok şey oldu da ben aralardan böyle atlaya sıçraya hı hı. E, birazcık kitapla ilgili fikir vermeye çalışıyorum. E, özgürlükle ilgili e, bir okuma parçası da var. E, iki okuma parçası var dikkatimi çeken. E, birisi Aisopos'tan işte bu fare... Tarla faresi ile şehir faresi var. Işte. Hmm, Tarla faresi evet. şehir faresini davet ediyor. Şehir faresi geliyor bir bakıyor böyle çöp saman falan yemeye çalışıyor <gülüyor> bu. Ya diyor gel hani bize gidelim de şöyle bir hani. Benimle yaşa adam gibi yaşayalım yani filan diye böyle bir tavır oluyor. Gidiyorlar işte e, şehir faresinin yaşadığı eve böyle mükellef bir sofra kuruluyor. Ballar kaymaklar vesaire ama tam yiyecekler pıt birisi geliyor pır bunlar kaçıyor işte. Tekrar dönüyorlar zeytinler meytinler her şey orada <gülüyor> Tam yiyecekler pırr. Ya tarla faresi diyor ki kardeş diyor ben gideyim. Hani çerdir çöptür ama. Evet yani, hiç rahat ettiği yerde. Yani, <gülüyor> rahat rahat yiyeyim diye. E, bir hemen peşinden kurtla köpek var işte e, köpek böyle baya semirmiş filan ama kurt da artık tazıya dönmüş e, bu e, işte bir gün karşılaşıyorlar ormanda tabi kurtun yaşamı çok zor yani ormanda yani hatta bir de çok güzel bir laf var yani e, bir tek e, kendi bilir yediği ayazı hani o da ha. e, şeyi gör güneşli günleri görür ama bir tek kendi bilir yediği ayazı diye ha. kurt ...üzerinden böyle bir söz vardı. Çok hoşuma gider. Kurdun durumu o. Ee, köpekle karşılaşıyor. köpekle de ee, Köpek bunu anlatıyor. Diyor bizim çiftlik şahane öyle güzel böyle güzel filan gel bak aman aman mis gibi filan. Bir işte kuyruk sallayacaksın iki işte bir de yabancıya havlayacaksın filan odur yani diye. Kurt da açlık belası tabii tamam diyor filan giderlerken böyle köpeğin boynuna bakıyor ya diyor boynuna ne olmuş senin ya kardeş diyor köpek yok bir şey filan diye geçiştirmeye çalışırken yok diyor söyle yani var bir şey belli diyor işte köpek anlatıyor yani tasma filan diye kurt diyor ki orada dur hmm. yani bu iş buraya kadar ben hani ormanımda özgür dolaşayım hani aç dolaşayım ama hani şimdi özgürlük konusunda da işte böyle eee bir, ana, tok gözlülük konusunda yine hoşuma giden bir e, şey oldu bir çiftçi var bir sürü oğlu var ölüm döşeğinde bir çiftçi işte e, oğullarını çağırıyor e, yakını işte diyor ki ya diyor bizim koca tarlaları var adamlarının adam, çiftçi işte diyor ki sakın diyor tarlayı böyle bölüp parçalayıp satmayın diyor bizim atalarımızın gömdüğü bir hazine var ama neresinde bilmiyorum. Yani bu şeylerin tabii oğlanların gözü bir dönüyor böyle. Hemen e, baba ölür ölmez başlıyorlar tarlanın altını üstüne getirmeye. Toprak böyle bir güzel havalanıyor, bir güzel kabarıyor. Ondan sonra ne ekseler bir verim veriyor ki sorma yani. yani bu, ta, aynen öyle işte bu hikayede böyle bir hikaye. Ee, yani dolayısıyla işte bu tip, bu da La Fontaine'den arada da hep söylemeyi unutuyorum. Bu tip derleme öykülerle e, birçok e, konuya değiniliyor kitapta. Ve bunlar bir sürü soru e, ile iyice deşiliyor hı hı. E, kitap. Dolayısıyla çok iyi bir e, çalışma aslında bu. E, bu kitabı tabii böyle çeşitli okuma parçaları falan var için. Yani bir çocuğun eline versek arada bir şeyler okuyarak gün geçirse. Evet alıp yani... baştan sona evet. okunabilecek bir kitap. Ya, olmayabilir, evet olmayabilir yani biraz... tabii ki yani tabii belli bir mantıkla çalışınca Hı -hı. belli ama o kadar da şart mı dersen değil yani bir çocuğun önüne koyun bunu, odasına atın bir kenara o evet. rastlılıkça bir şeyler okusun sorulara bir baksın filan bence işe yarar ha, ama eğer isterseniz bu kitap mesela bu bugüne kadar ele aldıklarımızdan farklı bir yanı baya sistematik şimdi Hı -hı. Nuran Direğin tabii yılların getirdiği bir öğretmenlik deneyimi var üstelik burada öğretmen. Hı hı. olmuş Yani bu da önemli bir şey. Yani bizim işte bir Fr genelde de Fransızlardan geldi o kitaplar. Bir Fransız'ın kitabını buraya getirip e, hani, tabii ki çok değerli. Yine hı hı. E, bir sürü işe yarıyor yani kötülüyorum gibi anlaşılması. Öyle bir kıyaslama yapmıyorum şu anda. Ama hı hı. buradaki yerellik benim mesela bir tane şey var o çok çarpıcı. E, Radikal Gazetesi'nden bir haber var. Yani ha. o, o haber çok çarpıcı. Çünkü işte bir e, Bangladeşli bir aile varmış. İşte bir başka aile, çocukları olmuyormuş. Bunlar da e, bir türlü çocuk sahibi olamıyor. Türk, İstanbul'da yaşıyorlarmış. Ha. İşte komşularına gidip demişler ki e, komşularında bir tane kızı varmış işte. Ya biz Umre'ye gideceğiz sizin kızı da götürelim. Allah Allah. Aile de umre falan tamam eyvallah demişler. Vermişler kızı. Tabii ki adamlar kayıp. Derken işte e, polis artık hani hiçbir şekilde haber alın. Yani çok garip bir hikayemiş de evet. 2009'da radikalde yayınlanmış bir haber. Şimdi, o haber de var bunun içinde. Yani bu yüzden çok e, önemli buluyorum bu kitabı. Yani bu yerelliği... Bize Hı -hı. getirdiği için bir kere çok önemli. Tabii ki başka felsefe kitapları da var. Onlar da ayrı bir konu olur. Ee, bu kitap teknik olarak da çalışılabilir bir kitap diye düşünüyorum. Yani alıp bu kitabı e, derste de kullanabilir hocalar. Evet çok güzel. Hocalar. Keşke bütün ders kitapları böyle olsa. Ee, şimdi ben tabii lafı uzattıkça uzattım, uzattıkça uzattım. Ama e, bugün bu kitaptan bir dinleyicimize armağan edeceğiz. Panya yayınlanan Çocuklarla Felsefe Nuran Direğin yazdığı, e, Fatih Aksu'ların e, resimlediği bu kitaptan şarkımız çalmaya başladıktan sonra telefon eden ilk dinleyicimize vereceğiz. Telefon numaramız da 0212 e, her zamanki unuttum 343 4040. 40, 40. Şarkıyı da anons edeyim. E, madem birinci yılımız e, biraz evet. eğlenip kendimizi Kutlayalım diye e, Funky Cups adlı çizgi filmin. <gülüyor> La, evet, ya izleyen, Fransız yapım bir San Francisco polisiyesi. <gülüyor> evet ve 70'lerde geçiyor. E, Let's Bugi DJ Abdel söylüyor. Çocuklarla Felsefe adlı kitabı Pan yayıncılıktan çıkan ve Nuran Drein hazırladığı kitabı Umut Kemal ve e, kazandı dinleyicilerimizden kendisiyle iletişime geçeceğiz. E, der, ne güzel bir ders kitabı olur dediğimiz bir kitabın üstüne ders sevmek, ders çalışmaktan ve derslerden nefret eden <gülüyor> bir çocuğun öykisine geçiyoruz. E, ben çok seviyorum bu çocuğu. Ders sevmez hamdi. E, Belçikalı çizer, yazar Zidro'nun yazdığı, çizer Godin'in resimlediği bir çizgi roman bu aslında. Ama benim elimdeki kitaplar bu çizgi romanın popülaritesinden sonra yayınlanmış resimli kitaplardan oluşuyor. Yani çizgi roman hissini sürdürüyor ama daha böyle kısa öykü şeklinde bunlar. Ders Sevmez Hamdi bir ilkokulu öğrencisi birazcık nasıl bir çocuk olduğunu anlatayım. Böyle hafif şişman. Üstünde her zaman ama her zaman siyah sarı çizgili bir bal arısı kostümü. Evet ama yani doğrudan daltonları çağrıştırıyor. <gülüyor> Ve şey o zaman eşek arısı da diyebiliriz. O da olabilir. <gülüyor> Ee, ve kafasında da genelde bu kitap kapaklarında görürüz bir eşek külahı var. Ee, bu eşek külahı ders e, o sınıfta cezalandırılan çocuklara takılan bir şeymiş bu. Hmm. Ee, i̇nternette baktım böyle eski daha eski yıllarda işte 20. yüzyılın başlarında ilk yarısında belki eski fotoğraflarda var. İki tane böyle uzun kulak gibi sivri ucu olan bir külah. Ama ders sevmez Hamdi'nin... E, nasıl diyeyim simgesi gibi Artık yani tabii. gururla taşıyor onu. <gülüyor> Sonra zaten ceza için köşeye gönderildiğinde de çok mutlu oluyor. Orası onun cenneti. Çünkü zaten orada ders dinlemek zorunda değilsin. Hiçbir şeyle ilgilenmek zorunda değilsin. Değil mi, gibi. <gülüyor> orada bir tane arkadaşı da var onun. Arkadaşı da iskelet. Haa şey derste kullanılan iskelet Evet <gülüyor> ama işte konuşuyorlar onlar falan. Bayağı satranç falan oynuyorlar. Oo, o kadar ilerletmişler güzel. <gülüyor> evet bu, satrançtan bahsettiği bir kısımda şey diyordu. E, e, her zor şeyi bildiğim gibi bunu da bilirim gibi. <gülüyor> e, şimdi öyküleri Hamdi anlatıyor. Onun ağzından yazılmış. E, ve Hamdi'nin tek derdi hiçbir şey. Hiçlik sıfır. <gülüyor> Çok seviyor. Zaten her kitabının başında... O zaman derdi değil yani. Onun hayatının anlamı evet, yani. Evet. Yani başkaları <gülüyor> için dert. <gülüyor> onun için değil. Dert. Ee... Bütün kitaplarda sürekli bir çarpım tablosu saldırısı altındayız. Her derste işte Hamdi bunlarla ilgili bir sınava giriyor. Beceremiyor falan ve sürekli aptal olduğu, tembel olduğu. Yani onunla ilgili olumsuz ne varsa bire yüzüne vuruluyor. Ama o hiç umrunda değil. Çünkü kendisiyle aşırı barışık bir çocuk. Asla etkilenmiyor bu tip şeylerden. Ve sıfır dediğim gibi... E, sıfırı o kadar çok seviyor ki Her kitabının başında Sıfır için yazılmış bir bölüm var e, Ve ilk kitabında Şöyle bir şey anlatıyor ben Sıfırı olan hislerini anlatayım Okuyayım buradan Romanlarda asla sıfırıncı bölüm olmaz Bazen bir giriş Bazen bir ön söz Asla sıfırıncı bölüm yoktur Bütün yazarların sıfırlarla ne alıp veremediği var Halbuki sıfır çok güzeldir Yuvarlaktır, iyidir <gülüyor> başlangıcı yoktur, sonu yoktur. Aslında Zen Yahudi. Evet, <gülüyor> kendi üzerine kapalıdır, dünyaya açıktır. Bayağı Zen. Hayranlıkla açılmış bir ağız. <gülüyor> bir dostu tekrar görünce aydınlanan bir yüz. Aaa sıfıra güzelleme. Oysa bir serttir size karşı savunmaya geçmiş bir asker. <gülüyor> Doğru yanıt söylemek üzere kalkmış bir işaret parmağı. Bir daima kötülük eder. <gülüyor> Güzelmiş valka. Oysa o, sıfır o kimseye ders vermez. Biri bir sıfırın yanına koyun onu elde edersiniz. Sizce de bir ona göz kulak oluyor gibi değil mi? Sanki kaçmasını önlemek ister gibi, sanki oyun oynamasına, kırlarda uzaklaşmasına izin vermek istemez gibi. Bu yüzden söz veriyorum, yemin ediyorum benim romanlarımda sıfır numaralı bir bölüm mutlaka olacak. Tembel sözü. <gülüyor> Güzelmiş. Diye sonra gerçekten de her kitabın başında bir sıfır bölümü var ve hepsinde mesela yine okumadan geçemeyeceğim. Düğün yemeğini, pasta neyse edebiyatta da bu sıfırıncı bölüm odur. Reddetmenize imkan olmadığı gibi çok da nefis bulursunuz. Burada havadan sudan şeyler anlatırım. Sıfırdan, sonsuzdan, her şeyden ve hiçbir şeyden söz ederim. Özellikle de hiçbir şeyden. Ben bu hiçbir şey lafını çok seviyorum. Büyük mutluluk küçük hiçbir şeylerden oluşmaz mı? <gülüyor> Örneğin kendini kötü bir hastalığın pençesinde sanarak doktora giden ve şu sözleri duyanlar gibi. Hiçbir şeyiniz yok. <gülüyor> çok iyiymiş bu. Ee, Hamdi çok komik bir çocuk ve yani kitapların içi böyle laflarla dolu. Yani e, Habire Hamdi'den inciler e, okuyorsun o kitapların içinde. E, ve her kitapta mutlaka, mutlaka baş belası bir öğretmeni var. Hamdi'ye göre baş belası. E, Öğretmen sert çıkış. O da böyle sürekli gri bir önlük giyen e, sert bir e, adam. E, yani bu kitapta hani ders sevmeyen bir çocukla ilgili bir şeyler var ama aslında alttan alta da bir sürü mesaj gidiyor, gidiyor okuyanı. Evet. E, ben o yüzden kitaplarla yeni tanışmış ya da kitap okumaktan çok hoşlanmayan çocuklara Hamdi kitaplarını mutlaka öneriyorum. Ya evet, i̇yi bir maya olabilir. Evet çok keyifliler. Ve yine süremizin sonunu geçtik. <gülüyor> Dolayısıyla gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldray Karagüle.